İslam'da burç var mıdır? Ayın uğradığı yerlere burçlar denilir. Hı hı. Onun da kendi yörüngesinde sene boyunca uğradığı yerlere burç deniliyor. O uğrak yerlerine. Yani tabiri caizse otobüsün nasıl dolmuşun durakları varsa ayın da yörüngede durakları, durakları vardır. Onun için vardır bir hakikattır, astronomik olarak bir gerçektir. Ama burçlara bakarak Efendim fal açmak, işte falan ayan, falan burca girildi, işte bu burçtakilerin şeysi şöyle olacak, böyle olacak. Bunun İslam'da yeri yoktur. Hmm. Fal bakmak, fal açmak, burçlara göre hareket etmek, Efendim öngörüde bulunmak, bunlar kesinlikle Hurafedir, batılı inanışlardır. Ha ayin e, insanlar üzerinde belli evrelerde e, etkisi olur hı hı. mizaçlarında. Ama bu onların mukadderatına etki edecek kadar değil. Olur yani bazı günlerde ayin bazı e, evrelerinde insanlar e, rahat olurlar, neşeli olurlar. Bazen de sıkıntılı olabilirler. Bunun evet. bir şey var, doğruluk payı var ama efendim mukadderatımız üzerinde e, burçların etkisi kesinlikle söz konusu değildir. Evet, böyle işlerle uğraşan kişiler e, zaten altına girer mi? E, fal açmak, fala bakmak, efendim e, bu gibi şeylere, yıldızlara bakarak, burçlara bakarak öngörüde bulunmak, tahmin yürütmek peygamber efendimizin yasakladığı bir şeydir bir de bunlara inananları da peygamber efendimiz ağır ifadelerle eleştiriyor men ete arrafen ev kehhanen fasaddekehu bima kale fakat kefere bima unzile ala muhammed bir kimse kahine giderse veya işte bu burçlara efendim yıldızlara bakarak fal açan tahmin yürüten kimselere gider onların dediklerine inanır doğru olduğunu kabul ederse Muhammed'e indirilene in, indirileni inkar etmiş onu Yani Kur'an'ı inkar etmiş hmm. onu diyor. Onun için bu gibi şeylere iltifat etmemek, yönelmemek gerekiyor. Hele hele hiç inanmamak lazım. Evet.